Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Sakin bir günü dört bir yana elerken kırk yaşlarında bir adam bütün geçmişini ve sevdiklerini geride bırakarak Bursa'dan ayrılır. 15. yüzyılın ünlü matematik ve astronomi alemi Kadızade-i Rumi'den başkası değildir bu. Yolculuğu insanın kaderiyle buluştuğu kent olarak ünlenen Semerkand'a Kadızade'yi Semerkant'a yönelten sebep, 15. yüzyılda Orta Asya ve İran'da Timurilerin temsil ettiği yüksek ilim ve sanat rönesansıydı. Herat ve Semerkant, iki önemli kültür, sanat ve bilim merkezi olarak bütün görkemiyle parlıyor. Ve Ariston'un taçlı talebesi Makedonyalı İskender gibi... Kadızade-i Rumi'yi de burada bir başka taçlı talebe bekliyor. Bütün mavera Nehir bölgesinin hakimi ve hükümdarı olan ve adı tarihe tahta oturan alim olarak geçecek Uluğ Bey, Kadızade ile karşılaştığında henüz 17 yaşındaydı. Bursalı alimin Semerkant'a gelmesinden sonra bir medrese yükseldi Asya'nın muhteşem göğüne doğru. Burada oluşan bilimsel heyecan ve merakla inşaatına başlanan Semerkant Rasathanesi ise Asya'nın kandillerini yıldızlara ve sonsuzluğa taşıdı. Devrin bütün ünlü alimleri medresede ders vermek üzere Semerkant'a davet edilmiştir. İşte bu medresede Ulu Bey'den ve Kadızade Rumi'den matematik ve astronomi dersleri alan bir genç adam vardır ki, bu onu ileride zamanının batlamyusu yapacaktır. Ali Kuşçunun Mavera Nehir'in hangi bölgesinde ve kaç yılında doğduğunu bilmiyoruz. Ama ilk eğitimini Semerkant'ta yapıyor. Ulu Bey'in sadece öğrencisi değil, sırdaşı ve dostu da oluyor. Aynı zamanda idealleri uğruna hükümdardan habersiz şehri terk etme cesaretini de buluyor kendinde. Çünkü Semerkant bütün dikkatini astronomi ve matematik üzerinde yoğunlaştırmış. Şehrin sokaklarında huzursuzca dolaşan kuşçununsa... ...felsefeye ve nakli ilimlere ilgisi var. Öyleyse gitmeli. Hem de habersizce. Semerkant'tan ayrılmak için izin istediğinde verileceğinden emin olsa... ...herhalde bunu yapardı. Hocalarından izin alamama endişesi rol oynamış olabilir bu habersiz ayrılmak. Seyahati bugün İran sınırları içinde bulunan Kirman'a doğruydu. 15. yüzyılda Kirman, dini ilimlerin önemli bir merkezi durumundaydı. Ali Kuşçu burada ünlü Maragara Satanesi'nin kurucusu Nasirüddin Tusi'nin Tecridül Kelam eserini okuyarak ona büyük şöhret kazandıracak olan Şerhi Tecrid adlı eserini kaleme. Aslında nakli ilimlere ilgi duyarak Semerkant'tan ayrılmıştı ama Semerkant peşini bırakmamıştı. Felsefi çalışmalarının yanısına astronomi çalışmalarını da sürdürdü Kirman'da. Ayın şekillerini anlatan Hallu Eşgalil Kamer adlı ressaliyi hazırladı. Bu aynı zamanda Mavera Nehri'nin hükümdarına sunulacağı hediyedirdi. Yalnız başına uzun bir yol kat sonra Semerkant'a dönmeye karar verdi. Huzura çıktı, özür diledi. Uluğ Bey, özrünü kabul ettikten sonra şöyle sordu. Bana Kirman'da ne hediye getirdin? Ali Kuşçu, bir alim hükümdara verilebilecek en güzel hediyeyi, ayın safhaları üzerine çalışmasını Uluğ Bey'e sundu. Halil Şekali Kamer, bir sultanı yerinden kaldıran kitap olarak geçti tarihi. Ali Kuşçu'nun yetişmesinde Kadızade'nin ve Ulu Bey'in çok büyük emekleri olduğunu biliyoruz. Ulu Bey Büyük alim, şerefli oğul diye bahsettiği Ali Kuşçu'yu zaman zaman sefaret heyetleriyle birlikte başka ülkelere gönderdi. Böylelikle Kuşçu hem o ülkelerdeki bilimsel çalışmalar hakkında fikir sahibi oluyor hem de bilgi ve görgüsünü artırıyordu. Kaldı ki bu geziler sırasında edindiği bilgi ve tecrübe ileride onun çok işine yarayacak ve Uzun Hasan tarafından Fatih'e elçi olarak yollaracaktı. Ali Kuşçu bu zorunlu seyahatlerinin dışında ölümüne kadar Ulu Bey'in yanından ayrılmadı. Hem zilçilerin tamamlanması görevini hakkıyla yerine getirdi hem de onun sırdaşı ve dert ortağı oldu. Ulu Bey'in büyük alim şerefli oğul hitabının hakkını gerçek anlamıyla verdi. Öyle ki... Ulu Bey'e evrensel bir ün kazandıran ve Ay'daki kraterlerden birine adının verilmesini sağlayan Zici Ulu Bey hakkındaki en önemli açıklamayı Ali Kuşçu yazdı. Bursa'dan yola çıkan Kadızade Rumi, bilimin meşalesi Semerkant'ı aydınlattığı için buradan yayılan ışığa doğru yönelmişti. Bu büyülü kentte çok güzel günler yaşamış, çok önemli çalışmalara imza atmış, Mavera-ü Nehir hükümdarını tertip ettiği bir şölenle evlenmiş ve Şemsettin Mehmet adlı bir oğlu olmuştu. Şemsettin, daha sonra Ali Kuşçu'nun kızıyla evlenecek ve onlardan ünlü Türk astronomu Mirim Çelebi'nin babası olan Kutbettin dünyaya gelecekti. Bu hikayenin devamını İstanbul'da anlatmak üzere Ali Kuşçu'nun bir daha dönmemek üzere Semerkant'tan ayrıldığı güne dönelim. Timurlular hanedanında yaşanan karışıklıklar ve Uluğ Bey'in Oğlu Abdullahatif tarafından katledilmesiyle Semerkant'ın üzerine kara bir bulut çöker. Ali Kuşçu bu üzücü olay üzerine ailesiyle birlikte Azerbaycan bölgesine geçerek Tebrize geldi. O dönemde Akkoynun hükümdarı Uzun Hasan Doğuda büyük bir devlet kurmuş, hakimiyeti altındaki topraklarda medreseler, imaretler yükseltmiş, Irak, İran, maviray Nehir ve Türkistan'ın birçok alim ve şairini Tebriz'de toplamıştı. Ali Kuşçu'nun Tebriz günleri hakkında herhangi bir kaynakta bilgiye rastlanmasa da, muhtemel gök mescitte kıldı namazlarını ve Nasriye medresesinde dersler verdi. Şehrin içinden geçen acı çayı takip ederek Urmiye gölünün kıyısında soluklandı ya da. Bu şehirde tam 22 yıl kaldıktan sonra Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın ricası üzerine Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmed'e elçi olarak gitti. İstanbul'a ayak bastığında muhakkak ki şehirden, ortamdan ve Osmanlı Sultanı'ndan çok etkilendi. Fatih de bu büyük ilim adamının bilgisi ve görgüsünden etkilenmiş olmalıdır ki Ali Kuşçu'dan İstanbul'da kalmasını istedi. Fatih'in Ali Kuşçu'yu İstanbul'a çağırması, şer ilimler yanında pozitif bilimleri de canlandırma teşebbüsünün bir sonucudur. Kimi şehirlerin ışığı sönerken parlayan kent artık İstanbul. Yükselmekte olansa Osmanlı medeniyetidir. Daha önce Bağdat, Şam, Kahire, Semerkant, Buhara gibi şehirler bilginleri çekerken, şimdi yeni çekim merkezi İstanbul. Elçilik görevini tamamlayan ve Akkoyunlu Sultan'la duyduğu sorumluluk ve vefa duygusunu yerine getiren Ali Kuşçu, muhteşem bir kafileyle yola çıktı. İçinde sadece akrabalarının değil, birçok Orta Asyalı ve İranlı aliminde bulunduğu 200 kişilik kafile, sınırda görkemli törenlerle karşılandı. Kafilenin Üsküdar'a ulaştığı haberi gelince Fatih derhal bir kadırga donattırarak bu kadırgayla başta hoca hocazade olmak üzere kimi İstanbul ulemasını Ali Kuşçu'yu karşılamaya gönderdi. Fatih'in büyük saygı gösterdiği ve el üstünde tuttuğu Ali Kuşçu'nun İstanbul'daki hayatı ve buraya ilişkin duyguları karışıktır. Fatih'in iltifatıra mazhar olması, Ayasofya medresesinin baş müderrisliğe getirilmesi, ulemanın hasedinin üzerinde toplanmasına neden olmuştur. Osmanlı ülkesine Acem'den, çoğu Azerbaycan'dan gelenlere verilen itibarı fazla bulanların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Ama bu şu gerçeği değiştirmez. Matematik ve astronomi bakımından Osmanlı Türklerinin en parlak çağı Ali Kuşçu ile başladı. İstanbul'daki kısa hayatında verdiği dersler kadar Semaniye medreselerinin müfredatını hazırlayarak bilim hayatında kalıcı izler bıraktı. Astronomi ve matematik alanı da verdiği eserler okullarda ders kitabı olarak okutuldu. 1473 yılında Fatih'in daveti üzerine birçok alimle birlikte Uzun Hasan seferine giden Ali Kuşçu, savaş esnasında Tercan'da oturarak bilimsel çalışmalarını sürdürdü. Astronomi Risalesini, Fatih'in zafer kazandığı günlerde bitirmesi nedeniyle, Fetih Risalesi adını vererek sultana sundu. Risale-i Filheye, yani Astronomi Risalesi, yazarın astronomiyle ilgili başlıca eseridir. 1457 yılında tamamladığı küresel astronomi ile ilgili bu eserde dünya yuvarlak olarak çizilmiş ve Türk memleketlerinin yerleri göster Karsça kaleme aldığı bu eseri Fatih'in Tercan Seferi sırasında Arapçaya çeviren Ali Kuşçu, bu esere gök cisimlerinin yerden uzaklıklarını gösteren bir makalesini de ekleyerek Fetih Risalesi adını vermişti. Yine Semerkant günlerinde Farsça kaleme aldığı hesaba ait Muhammediye isimli eseri de Arapça'ya tercüme ederek Fatih'e sundu. Bu iki eseri Fatih Sultan Mehmet ciltlettirerek özel kütüphanesinde muhafaza etti. Ali Kuşçu çalışmalarını iki yönde derinleştirdi. Birincisi kelam ve dil bilgisi, ikincisi ise matematik ve astronomiydi. Astronomi ve matematiğe ait eserler Semerkant'taki eğitiminin ürünüyken, kelam ve felsefeye ait eserleri Kirman günlerinin ürünü. Matematikten astronomiye, felsefeden kelama, Arap gramerinden şiire hemen her konuda söyleyecek sözü olan bir aydındı Ali Kuşçu. 16 Aralık 1474'te vefat etti. İlim yol göstericisi Mevlana Ali Kuşçu, Cennet Ravzası tarafına gittiği zaman hicri 879 senesiydi. Şaban'ın ilk haftasının 7. Cumartesi günü. Bu satırların sahibi Bursa'dan başlayıp Semerkant'ta gelişen ve İstanbul'da devam eden bir hikayeden doğmuştu. Hikaye şöyle. Kadızade Rumi'nin oğluyla Ali Kuşçu'nun kızı evleniyorlar. Bu evlilikten Kutbettin isminde bir çocuk dünyaya geliyor. Ve bu torun dedesiyle birlikte İstanbul'a geldiğinde Fatih'in hocası Mevlana Hocazade'nin kızıyla evleniyor. Bu evlilikten de Ali Kuşçu'nun ölümü üzerine tarih düşen ünlü Türk astronomu Mirim Çelebi dünyaya geliyor. İnsanlar atalarından sadece hastalıklarını değil aynı zamanda zekalarını da miras alırlar. İşte Mirim Çelebi'nin soy ağacında üç büyük çınar. Kadızade Rumi, Ali Kuşçu ve ...Hocazade bir araya gelirler. Onlar astronominin... ...son parlak devrinde yaşadılar. Ünlü Semerkant atılımına... ...imzalarını koydular. Eğer Kadızade Rumi tahsilini tamamladıktan sonra memleketine dönmüş olsaydı, Osmanlı ülkesinde pozitif bilimlerinin daha erken gelişeceği söylenir. Ama Bursalı alim, Türkistan'da yetiştirdiği iki öğrencisi, Fetullah Şirvani ve Ali Kuşçu ile memleketine alimane bir selam göndermiştir. Ve Osmanlı'nın 16. yüzyıldaki altın çağının hazırlayıcılarından biri de Ali Kuşçu ve onun yetiştirdiği ...kaleveler olmuştu.